Müslümanlar arası ilişkiler konusunu konuşsak diyorum. Bu zaman zaman konuştuğumuz gündemimize gelen bir konu öteden beri de farklı ortamlarda konuşulur, gündeme gelir, dert yanılır. Niye böyleyiz denir. Genelde baktığımızda da diyelim İslam ülkeleri dediğimiz ülkeler ya da daha e, herhangi bir İslam ülkesindeki e, Müslüman gruplar, cemaatler, tarikatlar, mezhepler arası ilişkiler ya da daha ferdi ilişkiler yani e, sokaktaki ilişkiler, iş hayatındaki ilişkiler, e, dindar bilinen insanların birbiriyle ilişkilerindeki sıkıntılı durumlar bunu sizler de baktığınızda müşahede ediyorsunuz. Genelde de konuşuluyor. Bunu biraz konuşalım istiyorum. Bu bir kere böyle bir problem var mı? Sizin bu noktadaki tespitiniz ne? İkincisi de neden böyle? Yani biraz onu tahlil edersek belki kendimize bakarsak. Yani oradaki... Hani i̇kisi de Müslüman İkisi de ölçüleri biliyor olmalı ee, Neden ilişkilerde böylesine Derin e, problemler Kırılmalar yaşanıyor Böyle başlayalım diyorum Buyurunuz Bismillahirrahmanirrahim Böyle bir sorun Yani ilişkilerin iyi olmaması evet. Sorunu e, Aileden devletler arasına Varıncaya kadar ...yok desek herhalde... Gül, ...gülünecek bir şey söylemiş e, e, oluruz... Evet. Ne, ...ne yazık ki yani... ...ya da şu alanı hariç... ...diğerler var... ...bile diyemiyoruz... ...böyle bir realite var ortada... Ee, ...esasen... ...insanda... ...bu sorun var... ...yani Müslümanlar... ...aralarında bir sürtüşme oluyor da... mesela medeni denen... ...Avrupalılar sanki... Ahım gülüm verim mi yaşıyorlar? Onlar da evet, da var. Bizde hani olmaması gerekir Heh. gibi baktığımız için, evet, böyle biz, biz kendimize ha. en azından yakıştıramıyoruz. Evet, evet. Yani bizde olması yakışmıyor. Yakışmıyor. Yoksa asırlarca birbiriyle savaşmış insanlar Avrupalılar. Tabii, tabii. Şu anda milyonlarca bir... insan ölmüş. Yani. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. Şu anda da birbirleriyle savaş tabii. durumundalar. Evet. Yani bize. Birlik gösteriyorlar ama bir değiller evet. Bir olamazlar da zaten Çünkü menfaat üzerine Kurulu bir dünyaları var Ama Şu var ki e, Rabbimiz iki büyük gerçek arasında Bizi görmek istiyor Birincisi Biz birbiriyle Sürtüşür Sürtüşmeye uygun Karakterli Mahluklar olarak ...Allah tarafından yaratıldık yani bir insan nasıl nezle olunca burnu akıyor yediğini içtiğinin ifirazatını yapıyor bunu ayıplamıyoruz niye ayıplamıyoruz insan çünkü yedi ifirazatı olacak diyoruz evet, evet. bu Allah'ın yaratma tarzı böyle yarattı Rabbimiz bizi tıpkı bunun gibi ikinci bir insanla bir araya gelmesi zor ...karakter sahibi olmak da... ...Allah'ın yarattığı bir şeydir. Yani mümkün. Potansiyeli var. Mümkünden ziyade budur doğal olan. Yani bu sürtüşmesi. Bir insan öbür insana... ...pes etse... ...bu sefer nesil büyümez dünyada. Bir sürtüşme, bir rekabet olması gerekiyor. Ticaretteki gibi. Yani evet. Ticarette nasıl bir... ...daha ucuza mal etme... ...daha çok kazanma hırsı var. İnsanın da insanla... Yani biz aslında ticaret için bir rakip alırken kendimize insan o öbür tüccarı rakip alıyoruz. E, kadın güzel olmaya çalışıyor öbür kadından dolayı. Erkek güçlü olmaya çalışıyor öbür erkekten dolayı. Yani hayatın devamında bu var, gerekli, kuralsız olmasında sakınca var. Şimdi biz Müslümanız elhamdülillah. elhamdülillah. Rabbimizin şeriatına göre... ...yaşamak istiyoruz... ...Müslümanlık bu demek zaten... ...birinci noktaya dönüyoruz... ...Rabbimiz bizi... ...yediğinin ifrazatını yapar... ...bir... E, ...sistemle yarattı... ...biz e, böyle yaratıldık diye... ...ulu orta... ...ifrazatımız olmuyor... ...burnumuzun aktığı her yerde kendimize salmıyoruz... Evet. ...mendil kullanıyoruz... E, ...abdestle ilgili... ...bir kural uyguluyoruz... ...yani ifrazat bizi abdeste... Götürüyor. Çok ifrazat olduğu zaman hasta muamelesi yapıyoruz kendimize. Yani ifraza doğal. Doktora gidiyoruz. Doktora gidiyoruz. İfrazat doğal, nezle doğal ama salınması doğal değil. Kontrol dışı bırakılması doğal değil. Dolayısıyla bizim ikinci insanla bu ailemizdeki birey olur. Eş, çoluk, çocuk, komşu olur. Aynı yörenin çocukları olduğumuz için olur, aynı ülkenin çocukları, öbür Müslüman insan olur, dünya insanı olur. Aynı şekilde onlara karşı fazla kazanma, onlara karşı daha güzel görünme, onlardan üstün olma arzularımız da var içimizde. Ve bunu koyan Allah bizim içimize ama bunun kardeşlik hukuku içerisinde kalması benim imtihanım. Tıpkı namazda kendimi ifrazattan dolayı namazı bozulur halde görmemek için sıktığım, kontrol ettiğim gibi, abdestimi tuttuğum gibi diyelim. Evet. Kardeşliğin zedeleneceği yerlerde de kardeşlik diye bir abdestim var benim. İnne men müminune ihvetun var. Yani disiplin var. Ya. Orta, evet bir disiplin var. Bu disiplini bozmam suç benim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...birbirinize sırt dönmeyin buyuruyor... ...kardeş olun ey Allah'ın kulları diyor... ...küsmeyin diyor... ...mesela sıfır küsmek mümkün değil... ...bunu Efendimiz de bildiği için... ...üç günden fazlası haram diyor... ...yani insan küser... ...ama... ...hafif bir alınırsın... <gülüyor> ...alınmamak mümkün değil yani insan olur da... E ...ben siz sürekli taciz ediyorum... ...sürekli rahatsız ediyorum... ...yaş farkımıza rağmen size... ...saygısızca davranıyorum ebedi olarak siz böyle alttan alamazsınız yani bu, bu sefer aile prestijiniz sarsılır yani kendi şahsiyetiniz sarsılır bir üç gün bana ağır tavır koyarsınız üçüncü günden sonra yine ben toparlanmadıysam bu sefer selam alır selam verir ileri gitmezsiniz mesafe koyarsınız ama sıfır e, kurallı böyle haram ve yapılabilir yapılamaz işler ...unutulup da bana silah doğrulttuğunuz zaman seviyeme düşmüş olursunuz. O yaptığım kabalığı başka bir çeşidiyle yapmış olursunuz. Ya da beni linç etmeye kalktığınız zaman, kardeşliği yok kabul ettiğiniz zaman... ...siz daha değişik bir hataya düşmüş olursunuz. Yani netice olarak Müslümanlar arasında insani sorunlar olmaz diyemeyiz. Evet. Mümkün değil. Adem Aleyhisselam beş kişiydiler Altı kişiydiler belki dünyada olduğu aralarında Bu sorun yani kardeşler Arasında sorun oldu Eşler arasında sorun yani olur Problem potansiyeli insan olan her yerde var Var tıpkı iç organlarımızın Bizim için potansiyel belli Mutat sorunlar ürettiği gibi Evet yani Öbür türlü hırsı olmayan Bir insan çıkar ortaya Yani melekler gibi oluruz bu sefer Ağaçlar gibi oluruz ...hırs yok... Yani bir... ...denir ya sinirleri alınmış vesaire... ...yani öyle bir insan tipi yok ya... ...olamaz... Olamaz. ...o hasta evet. insan olur... Evet. ...o hastanede yatabilir... ...şimdi mesela Hüseyin Hanım... E, evet. ...on çocuğu... ...zeka düzeyleri aynı on çocuğu sınıfa koyup... ...matematik öğretmekle... ...bir tek çocuğa matematik öğretmek arasında fark var... ...tabii ki... Evet. Yani ...on zekayı yan yana koyduğunuz zaman... ...hem birbirlerinin destekçisi oluyorlar... Hem dürtükleyicisi oluyorlar birbirlerinin Onlar e, Hayatta böyle sadece matematik öğretirken Değil yani bir yerde Tek bir fırın olduğunu Düşünelim İstanbul'da Biz kaliteli ekmek yiyemeyiz üstelik. Evet. Bize hamur evet. mamur ne verilirse Yemek, yemek zorunda, zorunda Onun için mesela ne diyor ticarette Tekerleşme yasağa getiriliyor Yani serbest piyasa kurulu Diye bir kurul var mesela e, Diyelim ki bir bankanın beş on şehirde tek şubeli olmasını engelliyor. Niye? Öbür türlü hayatı bloke eder bu diyor. Yani bir kızıştırma unsuru olarak rekabet hırsımızın olması gerekiyor. Hayat öbür türlü devam etmez. Öbür türlü insan mesela bin sene önceki hayatıyla şimdi devam ederdi. Kanı arabasını bile geliştiremezdik biz. ...bir hırs var evet, insanda... Evet. ...ama kuralsız hırs... ...işte şeytana teslim olmuş... ...bir insan ha, toplumu bizdeki çıkarıyor... ...bizdeki biraz öyle hocam... E bizdeki, öyle. ...bizdeki biraz öyle... ...yani zaten onu... ...sorun ediniyoruz... ...onu dert ediyoruz... Dert ...yani ediniyor. Müslüman... ...Müslümana normal insandan daha fazla... ...toleranslı olması lazım... Evet. ...öbürünün de o toleransı... ...suistimal etmemesi lazım... Burada üstadım sorunumuz bizim ee, bu insani ilişkilerimizin de namazı emreden Allah'ın emirleriyle yürüyeceğini anlamamamızdan kaynaklanıyor. ana problem orada. Yani dindarlığı biz sabah namazı kılmak olarak anlıyoruz. Halbuki ibadetle sınırlıyoruz. O da, iba o da Allah için yapılan bir işte biz ibadeti sadece camiye indirgiyoruz, sabah namazını indirgiyoruz. Halbuki sabah namazında seninle beraber namaz kılan bir mümini küstürdüğün zaman o namazın sevabını ona veriyorsun kıyamet günü. Öyle bir küstürme evet. boyutu ise. Bizim insani ilişkilerimiz aileden devletler arası ilişkilere varıncaya kadar Allah'ın murakabesi altındadır. Evet. bizi Rabbimiz sabah namazında secde ederken görüp görmediğini ne kadar hissediyorsak mesela beni görmedi Rabbim bugün namaz kılarken deyip Değil, ne kadar evet. hissediyorsak öbür mümini kırdığımız zaman da aynı şeyi görmediğini zannediyor. zannediyoruz Mesela meşhur bir olay var. Ebu Bekir radıyallahu anh e, fukara sahabilerden bir kısmına özet olarak ifade edeyim. Böyle ee, yani gönülleri kırılacak bir şekilde şöyle diyeyim oturun oturduğunuz yerde be gibi bir söz söylediği rivayet ediliyor sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bu olay intikal ediyor Efendimiz de ona Ebu Bekir sen onlar gariban küstürdün ama Allah'a küstürürsün dikkat et diyor ha. gidip Ebu Bekir radıyallahu anh kardeşlerim sizi kırdım mı ben diyor yok ya senin Allah'ın dostunun dostusun git sana bir derdimiz olmaz benim diyorlar ne kadar mutlu bir şey ama evet. bu Bekir gibi resmen bir numara Efendimiz'den sonra. Evet. Efendimizin sağlığında da bir numara vefatından da sonra bir numara Aleyhissalatü Vesselam. Ama buna rağmen e, bir kere ağzımdan kaçtı ya Resulullah demiyor gidiyor geri helallik istiyor. Evet. Demek ki sahabi de olsan öyle büyük zevattan biri de olsan bu gönül kırma olur ara sıra. Evet. İnsansın çünkü yani insansın ee, ben... Ee, şöyle bir şey kendimden örnek vereyim. Bir gün bir e, salonda e, ders vermek için gittim. Benden önce de şu anda vefat et Allah rahmet eylesin. Bir hoca efendi oradaymış. Onu götürmelerini bekliyormuş. Gençler de benim koluma girdiler salona gittik. Hoca efendinin önünden geçtik. Görmediniz. Ee, yani... Görmediğim gibi selam da vermedim Yani, yani normal... görmediğiniz için selam vermedim Ben hiç öyle bir Bana demediler burada filan hoca efendim Var diye. Allah rahmet eylesin Deseler ben muhakkak dururdum Dikkatimden de kaç yani Görülecek yerde duruyormuş ama Evet. Sonra e, Aradan bir zaman geçti Bana birisi dedi ki hocam filancı hoca efendi Sana selam gönderdi Büyük hoca olabilir ama bizi, e, Teğet geçmemesi gerekiyordu Çok ayıp etti ona yakışmadı Evet. Dedi. Dedim nerede olmuş böyle bir olay filan yerde olmuş yok öyle dedim. Öyle sizin olmuş. Sizin dedi. Haberiniz yok yani. İkinci bir haber geldi. Ben kalktım e, Konya'ya gittim. Evinde selamünaleyküm aleyküm selam hocam dedim. Orada otelin önünde unuttuysam seni ki kastım yok görmedim sizi. Evinize geldim ne yapacaksanız yapın dedim. Evet. Ya bir selamdı benim istediğim dedi. Evet. Bu kadarı evet. dedi çok bile oldu dedi. Kucaklaştık. Ben sana küsmedim dedi. Etrafımdaki insanlar yanlış anlar diye selamlaşalım dedim dedi. Ben anladım senin evet. dalgınlığına geldiğini. Sanki kasten selam vermeden hani bir hoca, geçmiş. İşte bir hoca öbür hocayı takmadı. Takmadı. Takmadı evet. gibi. O bir yaşlı evet. hoca efendiydi. Evet. Allah rahmet eylesin vefat etti. Ben çok üzüldüm. Yani gittim, e, uçağa atladım, gittim, evinde görüştük, selamlaştık, fotoğraflaştık, hatıra olsun. Çok geçmeden de vefat etti. Evet, ben gidip, gidip böyle bir dualaşma, helalleşme e, olmasaydı belki kahr olurdum şimdi, ezerdim kendimi yani. Evet. Bir kastım yoktu. Buna rağmen, yani ben görmedim görsem herhangi bir Müslüman'a selam veriyorum zaten. Ama buna rağmen bir yanlış bu. Bu tip bir hata olabiliyor. Tabi. ...bunu düzeltmek çok kolay... Evet. ...devletler arasında da düzeltmek çok kolay... Ee, ...Müslümanlar arasında da düzeltmek kolay... ...bir şartla... ...ben sabah namazı kılmazsam... ...kazasını yapmam gerekecek bir suç olduğunu... ...düşündüğüm gibi... ...bu müminle aramdaki ilişkiyi... ...düzeltmek de Allah'ın emrettiği bir suç... ...kazası gereken... ...bir telafi edilmesi gereken bir pozisyon bu diye... ...düşünmem gerekiyor... ...yani buradaki ana sorunumuz bizim... Mesela işte filan İslam ülkesiyle nasıl İslam ülkesiyse öbür İslam ülkesi savaş halinde. E tabii tabi İngiltere'nin ve Amerika'nın emrinde iki ülke olursan Allah'ın emrinde şeriatında ülke olmazsan doğal olur bu görüntü. Evet. Dolayısıyla ben sizin boyut olarak İslam ülkeleri arasında da var dediniz ya ben onu siliyorum kusura bakmayın. İslam'ın nerede ülkesi var? ...İngiltere'nin kağıt üzerinde oluşturduğu haritalara koyduğu e, evet. idarecileri var. Eyalet valileri var onun. Bunlar savaşmayacak ne yapacak emrediliyor ona filancayı abluka yapacaksın diyor. Abluka yapılıyor. Sen de cevap vereceksin deniyor. Evet. Cevap veriliyor yani. Bunu bizim burada gündem yapmamız bile fuzuli yani yok ki ortada bir şey. onu. De. Ama Müslümanlar olarak biz varız. Gruplar olarak varız. Dolayısıyla i̇şte, Yani aynı şey hocam Yani İslam ülkesi dediğimizde de Onun başında da sonuçta Müslüman bir kişilik bulunuyor Müslüman olduğunu gösteren bir kişilik bulunuyor Yani bir bulunuyor. kişilik bulunuyor. bulunuyor evet Ama e, Önce biz niye burada ülkeyiz Evet Bu bayrağımızın anlamı ne Eğer Allah'ın şeriatıyla Bağlantılı olarak düşünülmezse Yani İslam sadece O ülkedeki camiler ...olarak anlaşılırsa... ...Ramazandaki reklamlar olarak... ...anlaşılır da... ...o ülkenin varlığının... ...İslam şeriatı açısından... ...değerlendirilmesi yapılmazsa... evet ...yani oradaki petrol mesela... ...sadece... E, ...ekonomi açısından düşünülürse... ...Allah'ın nimeti olarak... ...takdir edilmezse... misal böyle onlarca örnek çıkarabiliriz... ...bizim... ...oradaki huzursuzluk üzerine... ...bir konuşma yapmamız mümkün değil... Ama müminler olarak konuşabiliriz Belki şu şöyle bir şey Bu mesela Kendi pozisyonunu e, Kutsallaştırmak söz konusu Kendi pozisyonunu İslam'la Sanki e, O ülkeler oluşan, açısından mı? O diyor? ülkeler yani Bu Müslüman top, gruplar açısından da Daha aşağı indirdiğinizde de Yanlışını kutsayan insanlar Topluluğu oluşuyor mesela Değil mi? Şüphesiz. Evet. Biz din yerine kendimizi koyuyoruz. E mesela, Benim menfaatim evet. din oluyor. Din oluyor. Yani. Din oluyor. Ee, yani bunu böyle söylerken ne kadar ağır bir şey söylediğini ya, hissediyorum. Ağzımda kelime tıkanıyor. Ama öyle hocam. Evet. Yani öyle. Bu e, filan yerdeki e, tarihteki bir bugün olmayan devletteki bir liderin de yaptığı bir iş oluyor. Bugünkü Müslümanları yöneten işte Kureyş'tendir, Haşimi'dendir filan insanların da sorunu oluyor. Yani Allahu Teala'nın yerine Firavun kendisini koyuyordu. Ya. Dolayısıyla onu Firavun diye andık. Şimdi sistem dinin yerine geçiyor. Bunu ayıplamıyoruz ama. Evet. Fakat 200 sene sonra bizim tarihimizi okuyanlar filancalar Firavun'un günün sistemini almışlar. ...Firaun'u güya atmışlardı diye bizi ayıplayacaklar. Evet. Ve belki evet. de bize lanet edecekler. Çünkü ne yaparsam ben Allah için yapılmış oluyor durumuna getiriliyor bugünkü sistemler. Nauzu billahi teala. Bu bir afet tabii. Evet. Bu bir afet. Fakat e, bunun çözümünü de yani biz Arap ülkeleri mesela Arap ülkeleri, İslam ülkeleri olarak en çok onlar biliniyor. Onların bu eylemine, bu tavrına çözüm üretmemiz mümkün değil. Sadece bir yanlış olduğunu konuşuyoruz burada. Yani şeyden çıktık zaten hocam. Yani gerek ferdi ilişkilerde, yani aile içinden başlayıp dedik, ülkelerin ilişkilerine kadar. Burada da İslam ülkeleri dediğimiz bir dünya var. O o oradaki ilişkiler. Hadi dediğiniz gibi oradaki ilişkilere İngiltere'nin bilmem nüfuzu söz konusu. Amerika'nın, Rusya'nın nüfuzu söz konusu. Ya bizim ilişkilerimizde de bir problem var her halükarda. Müslümanların birbiriyle ilişkilerinde bir problem var ve bu çözülebilir bir ee, problem. Işte, olmaması gerekiyor. Ha, olmaması gerekiyor. Yani çünkü Allah bizi kardeş kıldı, değil mi? Yani namaz kıldırdığı gibi bize. Evet, aramızda da kardeşlik. Yani kıldı. oradaki e, Problem işte siz ifade ettiniz Yani bu işi e, Allah'a ibadet gibi Görmüyoruz yani onun dışına Çıkardık biz gibi bir şey Söylediniz yani oradaki Temel problemlerimizi Görmemiz e, Noktasında bir sohbet yapalım evet Şimdi birinci problemimiz Neden Allah gıybeti yasak etti Evet, evet. Neden gıybeti yasak etti neden necva yasak yani necvane ne? Üç kişi bir arada iki kişi fiskos yapıyorlar. Evet. Neden? Bunlar Arap toplumundaki özellikler olarak zanlıyor. Hayır. Çünkü mesela bir aile bu sayede çöküyor. Evet. Gıybet sayesinde çöküyor. Dedikodu üretiliyor. iftira üretiliyor. Yani neden bir kadının iffetine dil uzatmak, 80 sopayı yemeyi gerektiren büyük bir suç? Biz bunlar mesela rahat konuşuluyor. Rahat konuşuluyor. Yani medya diye bir hadise her şeyi meşrulaştırıyor. Bütün fitneleri, bütün gıybetleri. Hele sosyalse medya evet. tamam artık evet, yani bataklık gibi böyle. Bir, bir yani mikrop yuvası. Evet. Sosyal medya değil mikrop yuvası. Mikro, evet. Şimdi ben şöyle bir tasavvur yapıyorum. Bir aile karı koca ilişkisi. O ailede. Gıybet haram olmadığı sürece çökmeye mahkumdur Gıybet her yerde haram gerçi Ama gıybete alkol muamelesi yapılmadığı sürece ailede çatlaktan kurtulmak mümkün değil Yani bir erkek Yani o, o muamele yapılmadığı için söylüyorsunuz bunu Yüz sebepten biri bu Yüz evet. sebepten biri yani, Alkolü biz yani Bu haramdır Diyoruz. Biri diyoruz Ama mesela, gıybet gibi bir şey Hani çok kolay girilen bir alan Aynen öyle söylüyorum evet. yani Mesela benim evime elhamdülillah Alkol diye bir şey ne babamın evine Ne benim evime şüphesi olan bir şey Bile girmedi bugüne kadar Elham, evet. Bir kere hastaydım Birisi geçmiş olsuna geldi Büyük bir kola getirdi <gülüyor> Bildiğimiz kola Şimdi onu atacağım Eee ondan sonra çocuklar da merak ediyorlar. Ben de dedim ki çocuklar bu iyi bir lavaba açıyormuş dedim. <gülüyor> Dökelim lavabamıza dedim. Hakikaten tavsiye ediyorum üstat. Pahalı biraz ama ciddi lavaba açıyor. <gülüyor> Tıkanıklıkları açıyor çok asitli olduğu için herhalde. Evet, evet. Onu törenle çağırdım bütün çocukları lavaboya döktük. Amca bunun için getirdi herhalde dedim. Evet. İçmek için getirme. Dolayısıyla evime girme Delhamet. Ama gıybet için bu iddiayı yapamıyorum üstat. Halbuki Allah haramları saydırırken bize mesela Zehebi'nin Kebair isimli bir kitabı var günahları sayıyor orada 70'e yakın günah sayıyor sayıyor sayıyor mesela e, alkol işte 13. haram diyelim misal yani e, 23. haram da orada gıybet gıybetli, gıybetli haram bir de yani ölmüş kardeşinizin etini yemek gibi yani işte düşün ya, alkol içinde şeytan ee, pisliği diyor mesela evet. ee, Ama her halükarda Allah'ın haram listesindeki Bir şey Aslında yani Gıybet yapılınca alkol gibi bir, bir Zararda gözle görülür bir zarar çıkmıyor ortaya. Ama gıybetin zararları Daha sonra ortaya çıkıyor İnsani ilişkiler Zedeleniyor bizde Yani ben eşimin Aleyhinde konuştuğum zaman Eşim benim aleyhimde konuştuğu zaman Fark etmiyoruz belki ama Yıpranma başlatıyor İçimizde bir şeyi öldürüyoruz Yani saygınlığı eşimin ölüyor Evet Ben eşimin yanın Eşimin burada olmadığı bir ortamda Konuşulamaz onun hakkında Diyebilmeliyim Mesela bir hanımefendi Müslüman hanımefendi Annesi kız kardeşleri Ona kız ne yapıyor senin adam Dediğinde eşim burada değil Böyle bir şey konuşmayalım Dediği an o mukaddes olan aile yuvasını koruyor Allah da onu koruyacaktır eşine bu bilgi ulaşsın ulaşmasın melekler onun eşinin dilini tutacaktır Aynı şey ters taraftan da bakabiliriz yani bir e, erkeğe eşi hakkında bir şey sorulduğunda mutluyuz elhamdülillah der Eşim rahatsız iyileşecek tedaviye gittik der ama gıybet hükmünde olan yani onun arkasından hoşlanmayacağı bir şeyi erkek e, annesiyle işte teyzesiyle kız kardeşiyle konuştuğu zaman bu karşılıksız kalmayacak ortada bir haram var bu yani. haramın bir bedeli var kul hakkı bu. ...ahirete intikal etmeden önce dünyada huzursuzluğun temeli bu. Dolayısıyla boşanan veya boşanma durumuna gelen insanlar... ...geri doğru döndüklerinde hemen nereye rastlıyorlar? Anneme şöyle yaptı onun için kavga ettik diyorlar. Annene şöyle bir hakaret etmeden önce siz zaten gıybetini yapıyordunuz. O sizin gıybetinizi yapıyordu. Yani gıybet mesela işte filan İslam ülkesiyle filan bir İslam ülkesinin... ...savaşması konusunda... ...Yemen'le filancalar savaşıyor... ...konusunda bir şey söylerken... ...gıybeti gündeme getirdim... trilyonda bir bile alakası yok bununla... ...gibi hissediliyor şimdi... Evet, öyle hissediliyor. ...ama başta ben ne dedim... ...Yemen savaşını burada konuşmamızın... ...bir manası yok bizim gibi... Evet, evet. ...biz iç savaşlarımızı, aile savaşlarını... ...Müslüman kardeşler olarak... ...bir arada olmayı konuşmamız lazım. Evet, tabii ki. Bu bu bu oralardan tüm, başlıyor. Muktedir olduğun evet, bir alan. Oralardan başlıyor. Yani ben dilime muktedir olamıyorum. Suudi Arabistan'ın elindeki nükleer silahı muktedir olmak istiyor. Evet. Yani çok büyük bir gülmelik değil mi bu üstadım? Evet, evet. Yani evet. Sabredip 3 dakika gıybeti önleyemiyorum. İftira olan bir şeyi dinleyebiliyorum, değil mi? Ben de biliyorum bu iftira. Ya yapmamıştır öyle diyorum. Ama tweetini atmış filanca diyor. Zannedersin kanun maddesi. Ya Onu önleyemiyorsun kendine. E filan ülkeye Amerika talimat vermiş sana silah vereceğim sen de Yemen'e atacaksın hatırımı kırma demiş. O da tamam demiş. E ben bu kadar uluslararası bir oyunu nasıl konuşayım ki? Ne konuşayım evet, ben? Evet. Yani küçücük aile çaplı şeytan tezgahlarına hükümran olamayanların... ...coğrafyalara hüküm olmalarını... ...hükümran olmalarını... ...nasıl bekleyebiliriz ki... ...birbirimizin saygınlığını... ...küçük zannettiğimiz cümlelerle... ...yıpratıyoruz biz... ...saygınlık yıprandıktan sonra... ...boşanma da kolay, kavga etmekte kolay... ...şimdi ben bir örnek... ...müsaadenizle vereceğim... Mesela. ...yakın bir zamanda... E, ...kalabalık bir öğrenci grubu... ...tasavvuf boyutları da var... E, ...ziyaretime geldiler... <gülüyor> ...ben de onlara... Ee, ...hocaları dedi ki, hocam dedi, şöyle ümmetin birliğiyle, vahdetiyle ilgili bir konuşma yaptı dedi. Dedi bunlar talebe, bunları nesine diyeyim, dedi şuur kazansınlar dedi, ileride dedi bunlar alim olacaklar dedi inşallah. Ben de şöyle bir e, tiyatro oynadım, sizinle o tiyatroyu paylaşayım, skeç desek daha kısa olacak evet, herhalde. Evet. Dedim, gençler siz nereden geliyorsunuz, şimdi onlar beni konuşmak için mikrofonun önünde gördüler, filanca yerden geliyoruz, o dedim. Sizin grubunuz... ...beni dinleyecek düzeyde mi dedim ben? Yani... ...benim talebelerimden biriyle görüşsünüz siz dedim. Böyle bir şok geçirdiler. Anlamsız, hamdelesiz, besmelesiz... ...başladım konuşmaya ama. Böyle taşı yuvarlar gibi diyorlar ya. Taşı yuvarladım. Dedim ki... ...yani sizin hocanız filan... ...benim düzeyimde değil ki siz beni dinleyeceksiniz dedim. Tak birisi parmağını kaldırdı... ...espri değil değil mi yaptınız dedi... Hmm. Ee, ...bizim hocamız... ...diye başladı... ...dedim ki sana göre öyle dedim... ...ben öyle olduğunu zannetmiyorum dedim... ...bundan <gülüyor> sonra... E, ...öyledir derken... ...bir yirmi kişi... ...acayip dillendiler... ...çöplük benim çöplüğüm olmasa... ...deniyor ya... üstüme yürüyecekler ama nasıl saldırıyorlar... ...birisi kalktı gençlerin... ...bu 20 dakika sürdü ama... Evet. ...bu minvalle. ben üstünüm... ...sizinki değil... ...onlar sen tanımıyorsun... ...bir daha tövbe et bunun için... ...ciddi bir... E, ...amigoluk yapıyorlar... ...ben kendimi savunuyorum... ...hocam birisi kalktı... ...dedi ki... ...hocam dedi... ...bizim... E, ...ne kadar sabrımız olduğunu... ...denemek istediğinizi zannediyorum... Sizin ağzınıza yakışmıyor bu sözler dedi evet. <gülüyor> Çok çok tatlı oldu çocuğu çağırdım gel yavrum dedim. Seninle bir kucaklaşayım dedim. Seni dedim tebrik ediyorum dedim. Evet. Meseleyi sen kavradın ama ilk erken çıktın yoksa bu saatlerce sürecekti dedim. Sonra birisini kaldırdım burada ne yaptık biz dedim. Ee, dedi ki bir tanesi siz dedi e, kendinizi övdünüz biz. Meşrebimizi övdük ve 20 dakikaya yakın vakit zayi ettik dedi. Gençler dedim. Sizin hocanız bana dedi ki bunlara ümmet şuuru var. Ben de bu tiyatroyu oynamak zorunda kaldım evet. dedim. Bakın dedim burada 20 dakikadır nasıl vakit zayi ettik. Sadece kızıştık değil mi dedim. Bu genç olup son cümleyi söylemese ben devam ettirecektim bu oyunu. Sonunda size söyleyecektim bu çok iyi çıkış yaptı. Evet. Yani bu çok iyi hizaya getirdi bizi dedim. Bakın siz gençsiniz ama ben yaşlı olduğum halde bu düzeyi başlattım. Siz bana alet oldunuz. Bakın nasıl kızıştık burada. Bir de bunu grup olarak yaptığımızı düşünün. Yeah. Yani sizin grubunuz oturuyor filancalar batıldır diyor. Benim grubum oturuyor filancalar batıldır diyor. Bakın biz burada büyük ihtimalle çoğunuzda bu adam bize bir espri yapıyor zannettiniz ama dayanamadınız hocanızı savundunuz e, hakaret ettiniz. O da e, tabii bir şey. E, sizin on, onlar için tabii genç evet, onlar tabii. Evet. Onlar için tabii benim için tabii değildi ama. Tabii. Senin ziyarete gelmiş birine nasıl adamların hocalarından başlıyorsun sen? <gülüyor> yani dedim ki gençler bugün ben 10 ayet okuyabilirdim, 10 hadis okurdum. Güzel vecizeler de söylerdim Çoğunuzda not tutuyorsunuz Notlarınızı tutar giderdiniz Ama kalıcı olması bugünkü kadar olmazdı evet. Şu sahneyi unutmayın evet. Bugün niye ümmet olarak güçlü değiliz Çünkü Enerjimizi Bizden birilerinin yani Ümmetten birilerinin zayıflaması için Kullanıyoruz Niye sizin hocanız Kendimizi de Güçlendirdiğimizi zannediyor. zannediyoruz Halbuki evet. eksenimizde dönüp Yuvamızı ısıtıyoruz evet. bu arada evet. Yani siz Kendinizi güçlendirdiğinizi zannediyorsunuz Ekmeği şeytan yiyor bu arada evet. Ümmet olduktan sonra Biz çok fazla sağa solu görmemeliyiz Değerli Allah Muhammed Resulullah Cennete girmek için yetiyor Ama sizin aranıza girmem için Yetmiyor benim yani cennetten değerli mi sizin tarikatınız, Sizin mezhebiniz cennetten değerli mi, sizin vakfınız cennetten değerli mi? Niye nakshi, öbüründen üstün diye iddia ediyorum. Madem üstün olduğuna inanıyorum, kendim oturup heyecanla devam edeyim bu ibadetimi yapayım. Yarışmak gerek mi ya? Yarışacağım da şeytanla yarışayım Evet. Kafirin karşısında buyum. ...öbür tarikatla büyümek zorunda değilim ben... ...yani öbürünün... ...küçülmesi gerekmiyor benim büyümem evet, için... Evet, işte şey o. Yani... ...ben bir vakıfım... ...bu vakıfın büyük olması için... ...öbür vakfın küçük olması gerekmiyor... ...ben güneş olurum... ...bir sürü güneşler daha olsun... ...uzay büyük... ...niye Allah'ın dinini küçültüyoruz... ...yani çapını niye küçültüyoruz... ...ve öbür Müslümanın... ...filan hatası... ...benim gözümde büyüyor... ...benim adam niye... ...kendi gözüme batmıyor... Gibi böyle bir yarım saat daha izahat verdim. Yani çok gencecik oldukları halde sarılarak gitmek istediler bana. Hocam çok güzel oldu falan. Hocaları da teşekkür evet, etti. Çok evet. güzel oldu dediler. Fotoğraf çektirdik. Söz verdiler bana unutmayacağız bu sahneyi <gülüyor> dediler. Evet. İsteseler de unutamazlardı. Yani önemli bir tecrübi şey oldu. Yani, eğitim olmuş. Şimdi ben bunu aileye Hı. yansıtıyorum bu sahneyi. Yani ben... En mutlu aileyi ne kadar hiç aralarında kuş uçmamış denir ya... ...bir aileyi 10 dakikada çıkartabilirsin hocam. Bu sana bakışlar iyi değil desin. Ya, fitneyi başlatırsan. Yani fitne kolay, fitnesiz yaşamak zor hocam. Yani insan olarak biz yani ölmememiz zor. Yaş yani ölmemeye tedbir aldığımız zaman başarılı bir iş yapmış oluruz. Ölmek çok kolay... Yani ya bu nasıl aşılabilir hocam? Yani fitne kolay. E, ne bileyim. Usul zor. Usul zor. Hocam bir şartla bugünkü sohbetimizi ben bir kelime tutup sabah namazıyla müminin kalbinde iyi olmayı aynı tutacağız. Aynı Allah emrediyor çünkü. Evet, evet. Yani biz insani ilişkilerimize ibadet değeri atfetmedikçe bir iş yapamayız hocam. Kanunlar bize kabul etmeyinde. Zorluk, etmeyin zorluk bizim içimizdeki niye tekabül ediyor ki alıcı buluyor hocam sabah namazına kalkmadaki zorluğun zorluğu bu yani gene de mesela sabah namazına gidiyor da insan birbiriyle barışmıyor mesela birbiriyle ilişkisi düzgün çünkü olmuyor. sabah namazını ibadet listesinde tutuyor kıyamet günü allah Teala'nın kardeşlik bedeli ödeyenlere de namaz gibi sevap vereceğini anlayamıyor yani şöyle bakıyorum da içimizde bir bu fitneye yataklık edecek bir altyapı var. Wow. İşte o altyapıyı bence biraz tahlil edelim. Yani ne var ki bizde? Şeytan oradan giriyor mesela. Yani niye biz gıybet yaparız? Niye biz dedikodu yaparız? Niye biz kibir ve ucup gibi alanlara yöneliriz? Yani o içimizdeki o altyapı ne bizim yani? Şimdi bu ne biliyor musunuz hocam? Cihatla ilgili bir toplantı yapacağız, dünya siyasetini konuşacağız filan hoca efendi gelecek desek 10 kişi buluyoruz ev sohbetine. Evet. İmam Gazali'den e, nefis terbiyesi ile ilgili bölümü okuyacağız deyince iki kişi buluyoruz. İhtiyaç hissetmiyoruz hocam. Nefis terbiyesi diye bir şey var. Evet. Bu abdest gibi bir iş bu. Evet. nasıl çocuğa abdest öğretiyoruz nefis terbiyesini de öğretmek zorundayız abdesti 4 yaşında nefis terbiyesini 8 yaşında öğreteceğiz ayrı bir mesele ama anne ve baba öğretmen muallim nefis terbiyesine bir liste koyacak yani biz İmam Gazali'nin nefis terbiyesi dediği şey sırlar ilmi dediği şey tevekkülünden tefuyizinden ihsanına kadar bunları Ahlak bilgisi kitaplarında tuttuğumuz sürece iyi Müslüman yetiştirmek çok zor hocam Yani ahlak bilgisi kitabında 10. sırada ahlak, ahlak bilgisi 10. sırada zaten evet. Ahlak bilgisi geçmesen de olur sınıfı evet. Yani ahlak bilgisi diye bir bilgi 10. sırada değil Müslümanın ahlak imanıyla ilgili bir şey en iyi ahlaklılarınız en iyi imanlarınız diyen peygamberimiz var bizim sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki problem bizim Allah'ın şeriatını biz sınıflandırdık. Evet. Ve bu sınıfa cihadı en üste koyduk. İsrail'i de cihat düşmanı olarak öbür tarafa yerleştirdik. Ahlakı daha çok köylülerin düşman, Anadolu'ların. Düşman açık. O, o cihatta düşman açık Açık ve bizle de ilgisi yok Zaten Filistinler uğraşıyor onunla yani o, o boyutu bizi rahatlatıyor Halbuki biz İsrail'den önce Şeytanla muhatabız Şeytanın başımıza Bela olduğu şeyler İsrail'in Bela olduğundan çok daha fazla Çok çok daha fazla hem de Yani bizim imanımız İsrail'le ilgili bir konu değil İmanımız şeytanın Hedef tahtasında duruyor bir de şey hocam yani diyelim ki düşman karşı cephede oluyor, değil mi? Şeytan ise burnumuzun dolaşıyor, Damarlarımız dolaşıyor. Damarlarımız... damarlarımızda dolaşıyor, damarlarımızda evet. dolaşıyor. Ailemizin içinde bizimle beraber çay içiyor, <gülüyor> kendi içimizde de damarlarımızdan vampir gibi yiyip içiyor. Ortak oluyor değil Ortak mi? Ortak oluyor. Yani hadis ne diyor? Damarlarınızda dolaşıyor dolaşıyor, yani. Yani. dolaşıyor. Dolayısıyla bizim şu hiaülümü dindeki nefis terbiyemiz. ...boyutu... ...kesinlikle en üst... ...derecede eğitim konusu olması lazım... ...halbuki... ...dikkat ediniz... ...gayet yanlış bir şekilde... ...bu konular tarikat erbabının... ...konuları olarak biliniyor... Evet. ...gençliğin asıl... ...konusu olarak söyle... ...biz de söylemiyoruz bunları... ...dolayısıyla belki cihat lafları yapan... ...hatta cuma namazı kılan kıldıran... ...insan yetiştiriyoruz... ...yalanda sakınca görmüyor... Gıybette sakınca görmüyor. Mümin kardeşliğimizi tavaf gibi önemli bir şey görmüyor. Yani tavaf ediyorsun Allah'ın huzurunda, beytinde tavaf ediyorsun. Bir mümin ayağına basınca tavafı riske atıyorsun bunu düşünemiyor. Evet. Mesela Hacerül Esved'i selamlıyor müminler değil mi? 20 kişiyi ezip perişan ediyor Hacerül Esved'i selamlayacak diye. Evet. Hacerül Esved'i Diş diş yapsa kendine, yani ağzına diş yapsa ondan, taştan, protez diş yapsa hacı Örlesbet'in kendi taşından, Taştından. onu midesine indirse daha sonra kıyamet günü kurtarmayacak onu müminleri ezdi çünkü orada, insana eziyet ettin çünkü. Hatta şu kadar ki kafir bile olsa bir insana insanlığından dolayı saygı gerekiyor. hani efendimiz Salihullahı senin bir cenaze için ayağa kalkıyor. Evet. Yağrula Yahudi'nin tekiği de diyorlar. Ama insan diyor. Yani Yahudi de olsa. Ya çok önemli. Bu hacem lesmet konusunu biraz e, açalım isterim hocam. Yani orada e, bir bir şey kazanmak diyor insan. Değil mi insanlar? Yani sünnetlerden bir sünnet, bir sünnet yapmak istiyor. Ama dediğiniz gibi bir Müslümanı da eziyor orada bir, beş, bir, bir, ne, on, 20, ne kadar ezebilirse e, seferberlik var orada <gülüyor> yani ne kadar ezerseniz ben o psikoloji ne yani yani orada ne kazandığını düşünüyor da insan o kaybettiklerini Şunur, ihmal edebilecek Hacer-ül Esved kazandırsa kazandırsa kazandırsa yüz sevap kazandırıyor ona diyelim evet. yüz sevap kazandırıyor Hacer-ül Esved'i öptü diye bir mümine eziyet kul hakkıdır değil Hacarüllesvede selam vermeyi tavafı da alıp götürüyor kıyamet günü böyle bir değil mi evet bu niye düşer insan ha, o niye şeye? düşer o hesap hatası yani hmm. açıkça <gülüyor> İşte hesap hatası şu hocam. Ama orada o yani hatayı düşünecek psikoloji bu, bu Müslüman, kayboluyor yani. Bu Müslüman dolar, euro, lira, japon yeni nedir biliyor? Biliyor. Farz <gülüyor> nedir, vacip nedir, sünnet nedir, haram nedir, mekruh nedir onu bilmiyor. Yani mümine eziyet haram en üst yasak bu. Farzın karşıtı Hacerü'l-Esved'i öpmek sünnet. Milyon tanesi bir farz yapmıyor. Evet. Bunu bunu anlamak gerekiyor. Yani biz efali mükellefin diye bir şey öğretilir çocuklara. 8 ölçü farz, evet. vacip, sünnet, haram, mekruh, mendup diye evet, öğretilir. Evet. Bunlar böyle bir fıkıh bilgisi gibi öğretilir. Hayatı bu standarda göre yaşamayı öğrenmedikçe, öğretmedikçe ve uygulamadıkça insani bir İslam yaşayamayız. İslamımız da insani olmadığı sürece dertten kurtulamayız sanki şöyle bir şey geliyor aklıma. Ya yani bunları biliyor da mesela Müslümana eziyet nedir diye sorsanız ona yani... yapıldığında eziyet ama. <gülüyor> <gülüyor> ya yani bunu yani bir e, bilgi sorusu olarak sorsanız der ki Müslümana eziyet haramdır. Ama orada bir şey gidiyor insandan. Yani bir şey gidiyor yeni bir şey geliyor. İşte o oh hocam bir ne şey daha söyleyeyim verirse mesela. İstanbul. Yani Demin siz işte yani karı koca ilişkisinde örnekler Diyelim ki gelin kayınvalide ilişkisinde benzeri şeyler. Yani gıybet ortamı olduğunda hani düşüyor insanlar. Tatlı. Yani orada da bir şey oluyor ki insanda. O, orada ne mi? oluyor hocam? Yani, orada şu hadisi şerif oluyor. Evet. Cehennem çiçeklerle çevrilidir diyor Efendimiz. Allah Allah. ...cennet de tellerle çevrili. Evet. Yani hadisi ben bugünkü Türkçe'ye göre söyledim... ...ama özü bu hadis-i Yani bir haram... ...kul hakkı vesaire bir haram... ...gözümüzün önünde... ...yüzlerce farzı... ...yok kabul ettirecek kadar heyecanlıdır. Mümin de o esnada... ...ayarları tutan insandır. Evet. Yani burada kazanacağım sevap... ...bu kul hakkına değmez... Diyebildiği zaman mümin, İslam eğitimi almış mümin, öbürü yani freni bir yere çarptıktan sonra tutan araba gibi. Yani freni var arabanın ama bir yere çarpıyor ondan sonra duruyor. Bir anlamı olmuyor bunun. Mümin kul hakkının namazlarını silip süpürüp götürebileceğini, zulmü Allah'ın affetmediğini, yani bir sürü günahları mesela alkulu Allah affedebiliyor. Şehitlerinkini affediyor. Namaz on sene kılmadın şehidin hatalarını affediyor. Ama bir kuruş hakkını Allah'ın kul hakkı olduğu zaman Allah müdahale etmiyor. Kul haklarına müdahale etmiyor. Helalleşin aranızda diyor. Şehitler bile kıyamet günü kul hakkıyla dirilecekler ya. Bu ne acayip bir şeydir. Gıybet vesaire kul hakkı. Mükemmel kul hakkı hocam. ...bunun kadar da yaygın kulaklığı yoktur herhalde... Evet. ...ben adama bir şey yapmadım diyor... ...adama bir şey yapmadın ama... ...karşındakinin gözünde onurunu bitirdin, bitirdin o adamı. adamı... ...beş paralık evet. ettin... ...bir, üç, beş, on, yirmi, otuz... ...sayısı yok ki gıybetin... ...bunların toplamında insan eşini gözünden düşürüyor... ...arkadaşını gözünden düşürüyor... ...hani algı deniyor ya medya evet, algısı... Evet. ...bu algıyı biz minik bir şekilde... ...evlerimizde arkadaş ortamında yapıyoruz yani bir hoca mesela birisini seviyor talebesini on kere yirmi kere ona bu taleben şöyledir şöyle yapıyor dendiğinde gözünden düşürüyor onu insanlar eşlerini gözünden düşürüyorlar kadın veya erkek dolayısıyla biz dinimizi insani boyutu güçlü bir din insan evet. olduğumuz için müslüman olduğumuz bir din olarak anlamak zorundayız ...insanlıktan kopararak... ...Müslümanlık yaşanamaz... ...bu sizin sık sık söylediğiniz... ...sık sık söylüyorum... ...başka bir çaresi yok bunun çünkü... Evet. ...yani insani bir boyut bu... E, ...gıybet dediğimiz şey... ...kul hakkı dediğimiz şey... ...kafire bile... ...müsaade edilmiyor bunun... ...ihlâ Bir kafir... ...yeri geldiğinde karşına geçiyor... ...savaşıyor seninle öldürmek hakkın oluyor... ...yüzüne vurmak hakkın olmuyor ama hocam... ...yüzüne vurdun mu... ...savaş suçlarından sayılıyor... Evet. ...yani... ...dinimiz bu kadar... ...insana önem veren bir din... Ee, ...ama... Kal, ...kaldı ki biz... ...kendi Müslüman kardeşimize bile... ...bu haklarına saygı göstermeden... ...muamele yapıyorsak... ...Yemen'i niye bombaladılar... ...filanca Müslüman ülkeler... ...dememizin bir anlamı yok hocam... ...o bomba bizim evet. elimizde gıybet olarak var... ...ve bunu bombalıyoruz biz... Evet. ...gıybet bombası yapıyoruz... ...nemime bombası kullanıyoruz... ...demek ki bu kafayla biz de... ...bir ülkenin başına geçsek... ...elimizdeki bütün bombaları atacaktık... sağa sola yani... ...o anlam ortaya çıkıyor... ...burada önemli olan bir şey hocam... Ee, ...yani insani ilişkilerimizin... ...Allah'ın razı olacağı... ...şekilde yürümesi için... ...dinimizi sadece namaz... ...sadece oruç... ...Afrika'ya zekat gönderme dini olmanın... ...üstüne çıkaracağız... İnsanlığın gerektiği her yerde insanlığa Allah'ın ölçülerini vuran bir din olarak göreceğiz evet, evet. Yani benim dinim camide de var Bir dükkanda alışverişte de var Aileler de eşler arasında var Baba anne çocuk arasında var Hani adam geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Görüyor torununu ve Üsame'yi öpüyor evet, Bir evet. zencinin çocuğu zenci burnu eğri bir çocuğu öpüyor Tipsiz bir çocuk bugünkü deyimle öpüyor. Adam da tip tip bakıyor. Ya Resulallah diyor. On erkek çocuğum var da birini öpmedim bugüne kadar. Yani artıyorsun bunları. Demeye getiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte ben torunlarımı çok severim. Ee, dayanamıyorum. Zaten kızlarım öldü filan demiyor. Ben ne edeyim Allah senin kalbine merhamet indirmediyse diyor. Hocam bu ne demek? Yani adamı ...Allah'ın rahmetinden nasipsiz hale getirdi. Bir cümleyle. Evet. Halbuki adam beyefendilik yaptı. Yani biz burada mecliste oturuyoruz erkekler olarak. Ne yapayım zence bir çocuğu öpüp duruyorsun sen. Gibi. Diyen. Bunu aleni söyledi adam. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de işte biz böyle Kureyş severiz çocukları falan siz herhalde demiyor. Ne diyeyim ben sana Allah senin kalbinden rahmeti indirmediyse sonra devam ediyor ya. ama. Merhamet etmeyen Allah da rahmet etmez rahmet diyor. Rahmet etmez Demek ki bizim bir çocuğa... ...insani iltifatımız, saçını okşamamız... ...basit bir olay değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme adam geliyor... ...ya Resulullah diyor... ...çok fazla katılık hissediyorum içimde diyor. Nasıl diyor efendim... ...ya ne bileyim diyor ya... ...bir kabalık hissediyorum. Sen herhalde hiçbir yetimin saçını okşamadın şimdiye kadar diyor. Ya. Hocam otursun psikolog kardeşlerimiz... Bir çocuğun saçını okşayınca insanın eline ne temas ediyor bunu incelesinler. Psikolojik daralma hissediyorum diyor adam. Efendimiz Allah'ın git bir yetiminin yetim saçını okşa diyor. Evet. Yani git sadaka ver de demiyor ya. Evet, evet. Sadaka da ver demiyor. Kim bilir o elindeki bütün e, oksit ne varsa o çocuğun saçıyla beraber dağılıyor mu Allah bilir. Yani oradan Allah kalbe bir şey akıyor. Ne akıyor yani bu? Bir şey oluyor tabii, evet, bir şey oluyor. Evet. Dolayısıyla biz insanilimiz konusundaki yenilenmeyi yapmak zorundayız. Ne kadar insani bu şey? İnsanilikle kastım modernlik değil ama evet. fıtri insaniliği kastediyorum. Mesela belki, insanın belki biri öyle bakmak lazım İslam'ın metinlerine. Değil mi? Bizi nasıl insan kılıyor? Yani Resulullah Efendimiz'in davranışları, sözleri, Kur'an ayetleri bizi nasıl insan kılıyor? Vereyim, örnek vereyim hocam. Evet. Ayşe anamız, Hatice anamızdan sonra Efendimiz'in hanımı oldu. Anamız oldu. Hatice anamız 10. senede vefat etti. Evet. Ondan 5 sene sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımı oldu Ayşe anamız. Yani evet, Dolayısıyla evet. onu doğruduruz tanımıyor da zaten. ...bir hacı nene gibi mesele diyelim tanıyor tanıyorsa da... ...bir gün diyor ki... ...ya Resulullah diyor o kadını çok anıyorsun diyor... ...yani niye, nesi var bu kadının... Hmm. ...Hatice anamız... ...biz sayalım şimdi Efendimizin cevabından önce... ...ilk mümin... Evet. ...ilk ama... ...ilk la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yani, diyen evet. insan... Ki, ...dolayısıyla... ...bütün kainatın... E, ...efendi kadınlarının başında geliyor... Evet. ...yani var onun gibi ...ama o en başta geliyor... E, ibadeti yerinde mal infak etmiş vesaire. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevabına dönüyoruz. İlk Müslüman kadındı demiyor. demiyor. Ne diyor? Dar günlerimde yanımdaydı ve bana çocuk verdi diyor. Evet. İkisi de insani boyut hocam. Evet, evet, Yani fıtri olarak dar günümde beni yalnız bırakmadı. Lut aleyhisselam'ın karısı yalnız bıraktı. Nuh aleyhisselam'ın karısı yalnız bıraktı. Ama beni yalnız bırakmadı diyor insani bir boyut. Evet Hatice anamız ilk namaz kılan kadın. Kadınlarda ilk defa secdeye kapanan. Evet. Efendimiz iki vakit namaz kılıyordu. O iki vakti ilk kılan insan. Ama onu konuşmuyor. O Rabbi ile ilgili bir boyut gizli. Ama bana dar günümde sahip çıktı. Yani eş olmanın zevkini yaşadım ben onunla. Hazını aldım. İki bana çocuk verdin. İkisi de insani boyut. İnsani boyut. Evet. İnsani boyut. Ayşe anamızı Niye sevdiği soruluyor, söylüyor, insani olarak diyor, babasını seviyorum, onu seviyorum diyor. Evet. evet. Yani bizim insaniliğimizi güçlendirecek, hatta zorunlu hale getirecek yüzlerce örneğimiz var Kur'anımızda. Yüzlerce. O, yani belki şuraya gelinebilir bu ana meselemiz çerçevesinde insaniyimizi. ...tamir ettikçe kardeşliğimizi de... Tamir ...kendiliğinden etti. ortaya çıkacak. Evet, yani. evet. Çünkü biz... ...gıybet, siz sorunuza ben cevap verdim. Gıybet haramdır da... ...niye zevkle bunu yapıyoruz? Evet. Sadece haram olduğunu düşündüğümüz için... ...bunu yapıyoruz. Niye? Haram... ...ama şu çapta olursa haram olmayabilir diye... ...dalıyoruz gıybete. Halbuki o da bir insan... Ve onun onuru zedeleniyor bu gıybetle. Ben benim onurum zedelendiğinde bundan hoşlanmayacağıma göre evet. mümin kardeşimin onuruna dokundukturmamalıyım deyip insani boyutla baktığımız zaman haramın mantığı da ortaya çıkacak evet, zaten. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Aynen. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla Müslümanlar arası ilişkilerdeki o problemli yapıyı anlamaya tahlil etmeye ve nasıl çıkarız bunun içinden bunu konuşmaya çalıştık hayırlı günler diliyoruz Allah'a emanet olunuz efendim